sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Değerli Kardeşler Bugün Ashab-ı Kiram'da Amr i̇bn As radıyallahu anh üzerinde konuşacağız Amr i̇bn As'ı tanımadan önce Ashab-ı Kiram hakkındaki bilgilerimizin bir başka açıdan tazelenmesinde yarar verir. Kardeşler, ashab-ı kiram bu ümmetin ilk iman edenleri olduğu kadar imtihan çeşitlerinin ilk tahammül edenleridir de aynı zamanda. Hani onlar Müslümanların ilkleri ama fitneye ilk uğrayanlar onlardır. Onlar Müslümanların ilkleridir derken hani namaz ilk defa onlar kıldı, haccı ilk defa onlar yaptı, Kur'an-ı Kerim'in inişine şahit oldular. Hep biz bunları ilk olarak kaldırıyoruz. Hayır. Siyaset fitnesiyle, idareciliğin zorluklarıyla, yabancı baskılarıyla da ilk defa onlar karşılaştılar. İlk defa ümmeti Muhammed'in zenginlikle geçireceği Badire'yi ondan geçirdiler. Ashab-ı Kiram'ın ilkliği sadece namazın ilk kılan olmalarından kaynaklanmıyor. İlk nerede olunması gerekiyorsa, ashab-ı kiram o alanda ilk oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inen ayetleri de ilk defa onlar okudular, dinlediler, ayetlere muhatap oldular. Aynı şekilde kadın fitnesi, zina, haramlığı karşısında, zina bataklığıyla intihar olma karşısında da ilk çukura onlar düştüler. Günahlara da ilk defa onlar düştü. Sevapları ilk defa onlar yaptılar. Binaenaleyh, ashab-ı kiram bu ümmetin ilkidir derken, sadece ilk haccı onlar yaptılar diye düşünmek doğru değil. Her şeyin ilki onlar. Kadınların boşanmasıyla ilgili ilk boşamayı da onlar yaptılar. Hırsızlık uymulamazlığı ilk defa onların zamanında oldu. Liderlik kavgası ilk defa onların zamanında oldu. Her şeyin ilki onlar. Bu asabliklerin değerinin artması veya eksilmesi açısından tahril edilecek bir mesele değil. Gerçeği görmek açısından önemli bir mesele bu. Bu bir. İkinci mesele kardeşler Ashab-ı Kiram'ı biz sahabiliklerinden dolayı farklı buluyoruz. Bizimle onların arasında yakalanamaz yarış sahabilik yarışı. Hiçbir mümin kıyamete kadar sahabi olamaz. Sahabilik oldu, bitti bir iştir. Bitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i dünya gözüyle görüp mümin olarak önünde oturan sahabidir. Bir daha bu kimseye nasip olmayacak. Dolayısıyla mesele sahabilikle ölçüldüğünde Sahabenin herhangi bir şekilde muadili, benzeri, yakını, uzaktan bakanı filan böyle bir şey yok. Bitti. Yarış etmek diye bir şey de yok zaten onlarla. Ama mesela infak konusunda, Allah için harcamak konusunda Hassanet-i Sahabet radıyallahu daha fazla bu asırları Müslüman harcayabilir filan meselede, filan sahabiden daha fazlası yapılabilir. Alt konulardan birinde. Ama sahabilik yarış konusu Kapanmış, bitmiş bir dönem. Bunun için biz ashab-ı konuşurken onların sahabi olmalarının getirdiği ebediyen bir daha yakalanamaz farkı peşinden biliyor olmalı. Ve bu farkın, sahabi olmanın farkının çok daha önemli bir dipnotu var. Ashab-ı kiramın tamamı sahabi olmakta eşittirler. İlk gün Müslüman olan Ebu Bekir'in adı da sahabidir. Radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından 20 gün önce Müslüman olmuş, cenaze sahabinin altında sahabedir. Ve kullen ve ala Allahul husna. Ve kullen ve ala Allahul husna. Aralarında kalite farkı, derece farkı, üstünlük farkı var, sahabilik farkı var. Elbette, damlın arkında gelip Müslüman olup can koyan, aile terk eder, zengin bir babayı ve servetini ayaklarının altına koyan Musab bin Ümeyr ve İslam yerleştikten fetihler gelmiş, zenginlik sağlanmış, malı koyacak yer yok, o gün gelip Müslüman olmuş birisini aynı tutmuyor Allah. Önceden cihada Çıkanda ilk cihad edenlerin yeri çok üstün. Ama birinci gün Müslüman olan, onuncu gün Müslüman olan, yirmi sene sonra, yirmi üç sene sonra da Müslüman olup Resulullah görmekle şereflenen bir Müslüman sahabidir. Ve küllen va'de hüsna. Hepsine Allah'ın cenneti vaadi vardır. Allah hepsine müthiş bir güzellik vaat etmiştir. O güzellik de nedir? Cennet. Yani sahabi olmak, cennetle müjdelenmektir. Bu bütün ashab-ı kiram arasında peşin teslim edilmiş bir şeydir. Binaenaleyh biz ashab-ı kiramın arasında derece farkı görmekle sahabilik farkı görmeyi aynı tutamayız. Yani biz ashab-ı kiramın elbette derece farkı var. Bunu kabul ederiz. Doğru. Hiçbir şekilde Ömer bile Ebu Bekir değildir. Ömer bile Ebu Bekir'dir. Ebu Bekir'in yeri başka. Hiç tartışmasız başka. Ama Ömer de sahabi, Ebu Bekir de sahabi, Amr ibn-i As da Vahşi de sahabi. Sahabilikte hepsi aynı. Allah sahabenin tamamına da cennet var. Bu anlaşıldı değil mi? Bu nokta çok önemli. Samir'in tahlili açısından bir <gülüyor> emir yoktu. Biz, ashab-ı kiramın kendilerine cennet vaat edilmiş olmasına rağmen masum olduklarına da inanmayız. Günah işlediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu Medine'de Cebrail aleyhisselamın saat başı gelip her şeyi haber verdiği Medine'de zina eden yok muydu? Zina eden oldu. Hırsızlık yapan oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yalan konuşmak isteyen oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve en stratejik kararını ifşa etmeye kalkan Belir'e katılmış sahabi oldu. Masum değildiler. Peygamber de değildiler. Ama o hallerine rağmen Allah onları sevdi. Çünkü düştüler, batıp gitmediler. Kalktılar düştükleri yerde. Allah da bunu istiyor zaten. Düştüğü yerde batıp giden, boğulan, bataklıkta kaybolanı Allah sevmiyor. Düşmez kalkmaz Allah gerisi düşer. Peygamberinin elinden tuttuğu için o düşmüyor. Onun dışında bir Müslüman ashabtan da olsa hata eder günah edebilir. Ashab-ı kiramın günah işlemiş olması e, herhangi bir şekilde olan sahabilik ünvanını asla zedelemez. Derecelerini zedeler. <gülüyor> ne yaparsın? Üç sene sonra Müslüman olursan Ebu Bekir olamazsın, Ömer olursun. Yedi sene sonra Müslüman olursan sen Ömer de olamazsın olamayın. Başka bir derecede oturursun. Ama sahabilik bambaşka bir şey. Sahabilik cennet de. Kardeşler Allah en çok peygamberleri sevdiği halde cennete yerleştirirken peygamberler arasında bile derece farkı yapıyor. On binlerce peygamber bir nöhr etmiyor Allah katında. Yüzlerce nuh bir Muhammed etmiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlerin bile derece farkı var. O peygamberlikleri peygamberlik ayrı bir konu Allah'ın seçilmiş kulları lakin Kur'an-ı Kerim 25 tanesinin ismini anmaya uygun bulmuş onlardan da 5 tanesini Kur'an-ı Kerim diyor özel ahitleştiğimiz 5 kişi seçtik diyor. özel özel protokolü abi 5 kişi peygamberler arasında bile bu var nasıl peygamberlerin kendilerine mahsus bir konumları var ama aralarında farklılıklar var Asar ı kiramında kendilerine mahsus konumları var, aralarında farklılıkları var. Bir başka mesele kardeşler Asar ı kiramla Allah'ın kaderi onların üzerinde çok enteresan tecelli etti. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ilk yıllarında şehit olup giden Sümeyye ve aynı şekilde eşi Yasir radıyallahu anhuma, bunlar sahabeden ilk şeylikten değerler ne namaz, ne oruç, ne haç, ne Kur'an'ın bir şey gördükleri yok. Muhammed Aleyhisselam peygamberim dedi, bize de sana iman dedi, bekleyin ayet inecek dedi, beklerken Ebu Ceyd Bunlar sahabi, cennetle müjdelenmiş insanlar. Öbür taraftan Belir'e katılmış Uhur'a katılmış, hende'ye katılmış, eli kopmuş, parmağı koparılmış, yüzü yaralanmış, burnu koparılmış sahabiler var. Onlar da sahabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce vefat eden binlerce sahabi var. Onlar da sahabi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den on sene sonra vefat edenler var. Onlar da sahabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 90 sene yaşayan sahabiler var. Onlar da sahabi. Hepsinin ünvanı, sahabilik ünvanı. Ama onların uğradıkları imtihanlar, geçtikleri badireler aynı değil. Yasir radıyallahu anh, Sümeyye radıyallahu anh'a Hiçbir madide görmedi sayılır. Ebu ile karşılaştı, Ebu Beydir tuttu, deveyle bunları hiç böldü, şehit oldu, gittiler, cennete bitti Bu kadarlıkta imtihanı oldular. Öbür taraftan Abdullah i̇b Mesud radıyallahu anh'ı örnek alalım, ashabın büyüklerinden. Sümeyye'nin şehit olduğu gün odalardı. Çünkü Abdullah i̇b Mesud ilk onda kadrolara iman edildi. İlk yandı. Yine de davran e, kamın mensuplarından. Sümeyye'nin işkence döneminde vardı. <gülüyor> Habeşistan'a hicret, Habeşistan hicret edilen günlerde vardı. Medine'ye hicret edilen günlerde vardı. Medine'deki 10 yılı yaşadı. Bedir'i, Uğud'u, Hendek'i, e, Hayber'i hepsini yaşadı. Ve asla bu Kiram için en büyük acı ne biliyor musunuz? En büyük dayanılmaz sıkıntı. Yani kendisini en şanssız, en bahtsız gören kim? Resulullah'ın ölüm haberini alanlar kendilerini çok acı hisseder görmüşler. Yani ashab-ı kiram, Uğud'a katıldık, şuraya katıldıklar diyorlar ya, Resulullah aleyhisselamın e, cenaze haberini aldıktan sonra hiçbir facia onlara ağır geldi. Abdullah bin Mesul o faciayı yaşamış, Ömer'in şehadetini görmüş, Osman'ın şehadetini görmüş, Ayşe annemizin Ali radıyallahu anh'la savaştığı olayı görmüş, Sırf bir görmüş. Yani facialar üstüne facialar yaşamış. Şimdi Abdullah mesudu bakıyorsun Rahman suresini Ebu Ceylin önünde gidip okuyan ilk kahraman. Yaşadığı olaylara bakıyorsun. Bu olaylar bir ansitropediyi dolduracak kadar büyük olaylar. Atı sahabi. Öbür taraftan başka bir sahabiye bakıyorsun. Perşembe günü Müslüman olmuş. Cuma günü bir cihabeyi zaten şey düşmüş. 24 saat bile yaşamamış. O da sahabi. O da şey. Bize göre Abdullah bin Mesud'un dosyasını 40 meleğin taşıması lazım. Çok kaldırılmaz bir dosya. Yani olay üstüne olay, olay üstüne olan yaşamış. Öbür taraftan öbür sahabeye bakıyorsun 24 saat içinde cennetlik olmuş. Bu değerlendirme beşer nazarında böyle. Halbuki Kimsenin Ebu Cehil ile bir şey konuşamadığı günde Ebu Cehil'in <gülüyor> ölüm tehdidine, ferman okuma Abdullah'ın mesudu 50 yıl, 70 yıl süren e, küfürle ve İslam'ın içindeki kargaşa, Müslümanların arasındaki huzursuzluk mücadelesindeki e, ağırlığın tamamına denk Allah katında. Kulların bu ağır, bu hafif diye değerlendirme yapması yanlış bir defa. Kendisine düşen rol oynar. Bulunduğu zamanın e, kulluk olarak hakkını verip gerisine karışmaz. Taksit haklıda e, Sümeyye radıyallahu anh'ın iki gırbaç yedi diye cennete girmesi, Abdullah bin Mesud'un yetmiş yıl süren ağır mücadelesinin yanında bedava gibi duruyor. Hadi Sümeyye parça parça haliyle Rabbine kavuşuyor. Hiçbir şey yapmadan dün Müslüman olup bugün yatağında öğrenler de var. Kâhredibdi Melih sadece altı yıl Müslüman olarak yaşadı. Tarih yazdı diye, yani büyük e, kahramanlıklar, fedakarlıklar gösterdi diye e, 23 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dizinin önünde duranlarla aynı sattı, aynı listede aldı. Bunlar kulun değerlendirmesi, değerlendirmesinin yapması doğru olmayan şeyler. Ashab-ı kiramın bir kısmı birinci günden son güne kadar Efendimiz Aleyhisselam'da bulunduğu gibi ki Ali hani bin Ebi Tarif R.A. mesela bunlardan bir tanesidir bir kısmı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de 3 gün 5 gün 1 sene 2 sene yaradı burada Muavi bin Nebif Sufyan R.A. bunlardandır ama gün geldi İslam adına bunlar karşı karşıya gelmek zorunda kaldı kader onları karşı karşıya getirdi. Anlaşıldı ki, Ali bin Ebi Talib, radıyallahu anh'ın Ebu Cehil'le ve Ebu Süfyan'la veya işte diğer Ebu'l-Helb gibi müşriklerle imtihan edildiği günler imtihanının bir parçasıymış sadece. Allah'ın bir de mümin kardeşiyle de ne yapacağı konusunda imtihan etmeyi murat etmiş. Biz ashab-ı kiramın etrafında e, bir şeyler kapmaya çalışırken beşer olarak e, bizim de aslında çok bir şey yapamayacağımızı, o, tıpkı bizim bir şey yapamadığımız gibi, onların da bir şey yapamadan kaderin deresinde akıp gittiklerini anlıyor olmamız lazım. Burada bu son e, maddede e, bir önemli ayrıntı var kardeş. Ashab-ı kiramın az yaşayanları az olaylar gördüler. Çok yaşayanları çok olaylar gördü Ayşe annemiz mesela ömrünün son senelerinde keşke gençken ölçüseydim de bugünleri görmeseydim diye ağlanarak gitti. Yaşadığı olayla ümmetin yaşadığı faci ağrına gitti, kaldıramadı. Ama allah Teala ümmeti Muhammed'i işkenceli dönemlerde, Ebu Cehil'li dönemlerde imtihan etti, o gün kazananlar kaybedenler oldu. O badireyi geçenler, birinci imtihanı geçenler İkinci imtihanı tabi tutuldular. İkinci imtihan Medine'de çok daha kolay değildi. Ezilenken güç sahibi birisi haline geldiler Medine'de. O da bir imtihan türlüydü. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Refik-i yükselmesiyle bir başsızlık ve baş olma arzusu gerdikleri arasında Ashab-ı epey imtihan oldular. Müthiş bir imtihandı bu. Düşünebiliyor musunuz? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş onun yerine bir lider seçilecek ve senin o lider olma hakkın da var herkes gibi. İsim bırakılmamış filanca seçilecekler dememiş, senin de akrabaların var bu olsun diyecek çok kimsen var nefis istiyor. O gün bir imtihan oldular. Ondan sonra dış dünya devletleriyle büyük süper güçlerle kılıçlarla savaşmak zorunda kaldılar. O da imtihan oldular geriye bilip Kıbrıs Adası'na çıkmak zorunda kaldılar, imtihan oldular. ümmet Muhammed 1400 seneden beri hangi imtihanlara tabi tutuluyorsa renkleri tonları değişik olabilir, Asla ı Krem bu imtihanların hepsine tabi tutuldular. Allah onlardan razı olsun. Gergitleri oldu, yanlış kararlığa verdikleri oldu ama dinlerini asla satmadılar. İmanları konusunda asla pazarlığa oturmadılar üstünlükleri, meziyetleri buradan kaynaklanıyor zaten. Evet. Yanlış iş yapanları oldu. Kendisi daha sonra dedi, keşke böyle yapmasaydı. Yanlış iş oldu dedi. Ama bunu hiçbir zaman dinlerini satarak, imanlarından taviz vererek yapmadılar. Allah onlardan razı olsun. Dolayısıyla kardeşler, Ashab-ı Kiram'ın yaşlılarını yani uzun yıllar çünkü en son sahabi hicretin 109-110. senesinde vefat etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaklaşık 100 seneye yakın ashab-ı var oldu dünyada. Tabi son vefat edenler Efendimiz aleyhisselamın zamanında küçük çocuk olanlar ama her abikarda çocuk olarak da olsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında iman edip onun mescidine giren herkes sahabi olduğu için hepsini biz sahabi muamelesi yapıyoruz. Yani bir 100 sene kadar Efendimiz Sırrı'la sonra ashab-ı kiram yaşadılar. Ki İslam tarihine bakıldığında o 100 senede yaşanan olaylar, 172. asrında yaşanan olaylar. Ondan sonra 500 sene bir daha yaşananların toplamından daha fazladır yoğunluk itibariyle. Yani düşününüz en azından en azından o 100 senede İslam'ın başkenti üç defa el değiştirdi. Sadece, yani bir yüz yıl içinde bir devlet, üç başkent değiştirir mi? Başkent değiştirmesi de böyle çok kişi oldu burada, Orta Asya'dan göç edelim Uzak Asya'ya falan, böyle bir göç de değil. Yani ordular taşındı. Medine'den, Kufe'ye, Kufe'den Şam'a, çok büyük bir e, intikal söz konusu bu sözünleri Ashab-ı kiram müthiş badireler yaşarlar. Dolayısıyla ashab-ı kiramın 100 yılda bir asırda, beş asırlık bir macerayı yaşayan insanlar olarak tahlil etmek gerekir. Öbür türlü ashab-ı kiramı insan anlaması mümkün değil. Ama her şeyden önce ashab-ı kiramın ümmeti Muhammed'in Kur'an'ı ilk okuyan insanlar olduğu gibi o Kur'an'daki cezaların üzerlerine tatbik edildiği ilk insanlar olduğunu da unutmamak gerekiyor. Aynı şekilde idari mekanizmanın oluşturulması esasında ki sıkıntıları da ilk defa onların çektiğini, fitnelerle ilk defa onların muhatap olduğunu, Yahudilerin desizleriyle ilk defa onların muhatap olduğunu da asla unutmamak lazım. Onlar sadece Kur'an-ı Kerim'i bize taşıyan nesil de Bu ümmetin idare edilmesiyle ilgili sistemin oturmasını da ilk defa onlar sağladılar. İlk kurban hep onlar oldu. İlk cennetlikler de onlar oldu. İlk kurbanlıklar da onlar oldu. Çok şey feda ettiler. Eğer ashab-ı kiram bizim yaptığımız gibi kenara çekilme metodunu deneselerdi. Çok karışıklık var. Bir kenarda duralım deselerdi din bir kenarda kalacaktı. Bugünlere gelmeyecekti. Allah onlardan ebediyen razı olsun. Amin. Kardeşler bu girişi yapma ihtiyacı neden hissetti? <gülüyor> Amr i̇bn As radıyallahu anh'ı konuşacağız biz. Biz bir sahabi konuşmak istiyoruz. Bu ihtiyacı neden hissettik? Şundan dolayı. Bir, Amr i̇bn As Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashab-ı kiramı en çok bunaltan müşriklerden biriydi zaten. Ebu Cehil'in de fikir babalarından biri As bin Vahid yani babası ve oğlu Amr ibn-i As'dır. <gülüyor> Ta Hudeydiye kadar yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğinin 20. yılına kadar Müslüman olmadı. Mesela en basitinden Müslümanlar ashab-ı canlarını kurtarmak için Halikistan'a hicret ettiler. Ee, Amr-ıbdil As gitti Habeşistan'dan onları zincirletip geri getirmeye uğraştı. Ayrıca orada süründü, Necaşi'yi yalvardı etti. Hikmet-i Müslüman olmasının sebebi de Necaşi'dir. Ee, Amr-ıbdil As İslam'ın düşman güruhu düşünüldüğünde öbür cephe düşünüldüğü öbür cephenin ağır toplarından birisi. O güruhtan, Halid i̇bn mesela iman etmiş ve Müslüman olmuştur. O da ağır da ama Halid İbn-i Velid'in Uhud'daki hezimete sebep olmasından kaynaklanıyor. Halid i̇bn yani müşrik olduğu dönemlerde toplumun, şirk toplumun yeri gelenlerinden birisi değil. İyi kılıç kullanan, keyfine bakan bir delikanlı. Halid i̇bn o kadar. amrını ı Miras öyle değil şirkin kafa takımında. Kafasını hiç alacağım. Kurnaz akıllı birisi. Dolayısıyla Amrıb-i-Las müştüden kiri takıldı. Bitekim Amrıb-i-Las Müslüman olmak üzere Medine'ye gelirken yolda Osman bin Talha isimli başka bir müştüle karşılaşıyor. O da iman etmeye, Medine'ye gidiyor. <gülüyor> Aynı şekilde halid bin velid de Alıyolağan, Müslüman olmak üzere Medine'ye gidiyor. Üçüncü Efendimiz Aleyhisselam uzaktan görmüş ve çok enteresan e, bir cümlesi var, buyurmuş ki e, Mekke ciğer paharilerini yani, size hatırlamış. Amrıd-ül As'ın Medine'ye Müslüman olarak gelmesini Efendimiz e Aleyhisselam müşriklerin ciğerinin sökülmesi olarak görmüş. Bir daha da Amrıd-ül Müslüman olduktan sonra toplantı bile yapamadı en kilit kafalı adamları iman edince şirk çöktü. Çok kısa bir zaman sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fetih ordularıyla Mekke'yi mükellemeye gelince şirk zaten tarihe gömülmüş oldu. Elhamdülillah putlar Kabe'den yıkıldı gitti. Burada kardeşler Amr'ın ası anlamak için konuşmaya çalışıyoruz. Şirk halindeyken de kafalı bir adamdı durduğu yerde son sözü söyleyen adamdı. Çok konuşup gürültü çıkaran biri değil. Bir defa söylüyor, söylediğin yaptırıyor bir adamdı. Eli kılıç tutuyor, kafası çalışıyor, ağzı edebiyat yapıyor. Yani mesela Arap dünyasının Kureyş zamanında yani Şirk zamanında Arap dünyasının en meşhur dahilerinden kabul ediliyor. Yani i̇yi konuşan, işte konuştuğu, mesela otururken şiir söyleyen bir adam. Bu tip yetenekleri var. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve onun vakadetin iman etmesini, Mekke ciğer varilerini size attı şeklinde e, yorumlamış. Bir başka mesele kardeşler, Amr-ı bin lilas çok geç Müslüman oldu. gibi. Yani onun Müslüman olması hemen hemen artık kimsenin Müslümanlığına ihtiyaç kalmayan bir zamana rastlıyor. Ama çok önemli bir nokta Amr ibn Müslüman olduğunda Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, Peygamberliğinin 20. senesine tekabül ediyor. Müslüman olduğunda İslam'ın ona pek ihtiyacı kalmamıştı. Buna rağmen Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Amr As'ı ilk günde adama ihtiyaç olduğu zamandaki hararetle değerlendirdi. Müslüman oldu. Müslümanlığından sadece 5 ay geçtikten sonra Zerthus Selasif isimini çöp tarafında yapılan bir gazbeye 500 kişinin komutanı olarak onu tahin etti. Çok enteresan arkadaşlar. Eli, el olarak gelen yani yani emri altında bulunanlar arasında Ebu Bekir, Ömer, Muaz İbn-i isimler vardı. Ebu Ubeyde Tübdül Cerrah vardı. Yani Aşere-i Mübeşşere'den dört kişi emrinin altındaydı. Çok enteresan, çok akıllı, kurnaz, e, tuttuğunu koparan bir tip. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Amr i̇bn As'ı test etme ihtiyacı bile hissetmedi. Şundan dolayı yani Amr İbn-i As müşrik ama hemen hemen Mekkeli müşriklerin tamamında olan bir karakteri var. İman ettim diyorsa iman etmiştir. var. Şartlarını düşünmek, bir daha değerlendirmek müşriklerde yok. Munafıklık Medine hastalığıdır. Munafıklığı Yahudiler Medine'de geliştiriyorlar. Müşrikler iman ettim der veya iman etmiyorum der. Üçüncü üç sözleri olmaz. Yani valiz adamı oldukları için bir defa konuşurlar, o konuştuklarından dönmezler. amr 20 sene şirkin, fikir adamı, fikir babası olarak yaşamış biri olarak ben iman ettim ya Resulullah dedi. Geldi çok da net bir şekilde ben iman ederim ama şartım kabul edilecek dedi. Ne De, şartın oluyor ki dedi Efendimiz Allah'a Allah benim geçmişimi affedecek, ben basit bir adam değilim dedi. Yani yaptığını bilir, Uhud'u perişan edenlerden. Hendek'te Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sıkıştıranlardan birisi. Hendek projesi de ona ait zaten. Yani suçunun ağırlığını düşünüyor. Allah beni affedecek demiş. O şartla iman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Amr senin haberin yok herhalde. İslam kendinden önceki her şeyi siler merak etme buyurmuş. Hmm. Müslüman olmuş. Efendimiz de bir daha bu Amr'i deneyin. Bakın ben adam başka niyette gelmiş olabilir filan demedi. Ama Medine'de iman edenler üç aşağı beş yukarı delendirerek müşrik iman ettim diyorsa iman etmiştir diye düşünüldü. Her halükarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beş ay üzerine e, Zaf-ı isimli gazveye komutan olarak onu tayin etti. O komutan da Amr-ıqnil As tarih gazve. O büyük zaferle zaferde geri geldi. 500 kişiyle şehir fethetti, geri geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, uman çok memnun oldu. Umman valisi olarak, bugünkü Umman dediğimiz yere Efendimiz aleyhisselam Umman vali olarak geldi Arkadaşlar, 7 aylık bir Müslüman. Dur bakalım mesela, ağır hesaplarda namaz günler, ne yapıyorsun? Abdest almayı biliyorum falan soran yok. İman budur zaten. İman ettin, sen iman ettin, o iman etti bu hoca çocuğu, şu hoca çocuğu, yok öyle şey ben dedim. İman <gülüyor> bloktur. İman ettin mi Ebu Bekir'in önüne de geçersin. Ömer'in önüne geçersin. Dedi ki bu savaşta çok meşhur, enteresan bir şey. Yani kilit adam nasıl oluyor? Onu konuşmak için. işi vaktinden çok nasıl ara? Gelip adam 20 sene önce Müslüman olmuş Ebu Bekir'e bağırmış. Şimdi bunlar çöp, Arabistan islam değil de herkes şöyle zannediyor. Sabahtan, akşam kadar, akşamdan sabah kadar güneş kavuruyor insanları. Arap verim adasında sıcaklık şu şekilde arkadaşlar. Öğne vakti 50 derece. Yumurtayı koysan yanar. Gece 12'de de veya 1'de bir bardak suyu koydun mu dışarı donuyor. Böyle enteresan. Soğuğu çok fena düşüyor. Yani... Donmaya rahmet okutur. Öyle bir soğuğu vardır. Böyle parçalar insana. Şimdi böyle bir yerde savaşıyorlar. Bir tepede konaklamışlar. As, mücahitler Ebu Ubeyde'nin de bulunduğu bir grup ateş yakıp ısınalım demişler. İşaret etmiş sadece, Olmaz demiş. Ebu Bekir'e demişler ki bak dünyada adam bugün bize ateş yakmayı hesaplıyor. Bunun kötü niyeti olmasın. Biz zaten buna dondurup ödök geri getireceğiz. Sadece kamışta vardı ya öyle şey yani. Onlar sarıkamış sandırmışlar rey. Ve bu peki radio Allah gitmiş demiş ki, aldı demiş. Burada donup gideceğiz sabahları. Mücahitler sabahları nasıl ciğer edecekler? Bırak bir ateş yakalım. Vallahi atarım biz onun için demiş. Yakın senin de için atarım demiş. Yani yaktığın ateşe atarım seni. Kime diyor bu sözü? E, bu Bekir'e diyor. Sonra bakmışlar ki. Ebu Bekir de atacak ateşe. Şakası yok. Atarım diyor atar. Ömer'e demişler ki sen müdahale etsen. O da kızmış. Mücahitleri perişan edecek bu adam günahı diye. Ömer omuzundan tutmuş. Ömer Ebu Bekir omuzundan tutmuş. Ömer demiş. Bu adam bizden iyi biliyor olmasa bu işi Resulullah başında geçirmezdi. Bunu. Ne yapıyorsun sen? Demiş. Bırak atır demiş. O, o gece yaktırmamış tabii. Atarım dedi mi atar. Lider budur zaten. Merdübeden inene kadar 7 defa görüş değiştiren adamlar lider olmaz. Karar verir. karar içinde canını verir gerekiyorsa. Liderlik bu. Allah'ın razı olsun. Hı hı. O gece itilam olmuş. Yani cünür olmuş. Kendisi millete ateş yattırmadı. Ateş yattırsa suyu ısınmış olacaktı. Şimdi banyo yapacak donmak tehlikesiyle karşılaşmış. Şimdi banyo nasıl yapıyorsun? Bu bahsettiğim ortamda Sabah namazını kim kıldıracak? Ordu komutanı. Lider olmak demek, namazı da kıldırmak demek ashab-ı kiramda çünkü. Namaz en büyük şeref. Bunu ancak Resulullah'ın, sen komutansın dediği insan kıldırıyor. Teammül etmiş orada, geçmiş İmrâba. Estağfurullah diye, diye millet arkasında namazı kılmış. Gülük yani, bir adamın arkasında namaz kılıyor. Neyse, sinirli de adamlar. Akşama kadar da kafirlerini bitirip Medine'ye gelmişler. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulullah Doğurturuyordunuz bir, bir de sefari cünüp cünüp namaz kıldırdınız. Demişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sayın Halis'ten söz ediyorum arkadaşlar. Ben kire anlatmıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sen yoksa cünüp cünüp namaz mı kıldırdın millet? Bakın arkadaşlar. Ne cevap vermiştir. Ya Resulullah demiş. Allah Kendinizi ölüm tehlikesine atmayın demiyor mu Kur'an'da demiş. Ben orada banyo yapsaydım ölürdüm demiş. Teyemmüm böyle ruhsat bu işler için değil mi demiş. Tebessüm etmiş efendim Aleyhisselam. Uşuna gitmiş. Ya, dün sunan oldu bugün Kur'an'dan ahkam çıkardık. Efendimiz Aleyhisselam buymuş. Peki niye mücadetlerin ısınmasına izin vermedin demiş. Kaç kişiye git biz ya Resulullah demiş. 500 kişiye git demiş. O koca şehirdekiler bizim 500 kişi olduğumuzu anlasalarsa bari kaçarlar mıydı bizden demiş. Ateş yakacaklar, kaç kişi olduğumuzu anlaşılacaktı orada demiş. Cevabı mahkemeye gerek bırakmamış. Böyle dahi kilit bir isim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında 2 sene kadar Müslüman olarak kalıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buna dualar ödüyorum. Ee, mesela As'ın iki çocuğu cennettedir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi As, Amr'ın babası, Amr'ın biraz. As'ın As'ın iki çocuğu. E, Amr'ın dönemesiyle cennette olduğuna layık hadis-i şerif var. E, arkadaşlar Hz. Ebu Bekir döneminde e, irtidat fırtınaları kokmuştu biliyorsunuz. O dönemde tarih sonra temizlik harekatında en başarılılardan birisi Amr. Ömer bin Kattab radıyallahu anh halife olduğu dönemde Amr bin As kilit adamlarını ve ümmeti Muhammed'in tarihine nasıl şerefle geçmesi gerektiğini ispat eden büyük iki iş yaptı arkadaşlar. Ömer bin Kattab radıyallahu anh <gülüyor> bunu normalde zaten bu e, Ebu Vekir döneminde Filistin yöresinin aşağıya doğru olan kısmında valilik görevi yapıyordu. <Gülüyor> Hazreti Ömer bunu Filistin ve Kudüs için görevlendirdi. Bir yıl içinde Kudüs'ü İslamlaştırıp Ümmeti Muhammed'e teslim eden Amr el Las'tır arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miraç İslamlaştıran bir sahabeyi konuşuyoruz. Sonra da Mısır'ın fethetme planı kendi kendine yapmış. Geçmiş Hz. Ömer'e demiş Mısır'ı alalım demiş. Bizim ona baş etmemiz mümkün değil demiş. Çünkü Rumlar büyük yatırım yapmışlar. İskenderiye'den Libya sınırına kadar o bölgenin hakimi onlar. Hz. Ee, Ömer'i becerip ikna etmiş. Şöyle dedim, böyle dedim. Biz bir git bakalım demiş. Mısır'ı da kendi planlarıyla sadece 4 bin kişiyi arkadaşlar fethetmiş. 4 bin kişilik bir orduyla Mısır'ı fethetmiş. Dolayısıyla Amr ibn-i ayrıntılarına girmeye vaktimiz yok. İki büyük şeyin adamdır. Mısır ve Kudüs. Kudüs kelimesi etrafında bir şey söylemeye gerek yok. Ama Mısır arkadaşlar basit bir ülke değil. Bırakın tarihi. Tarihi bırakın. Şimdi Mısır'ın ilim açısından ve Arapça açısından İslam için önemini düşünür. Sadece bu. Mesela yaşadığımız 2000'li yıllarda Mısır'ın konumunun İslam açısından önemini düşünün. Mısır'da ne kadar insan Müslüman oldu. Mısır ne kadar insanın Müslüman olacağı ilme alimlere yeterlilik etti. Amr bin el As Kudüs'ü Müslümanlaştırmakla ve Mısır'ı Müslümanlaştırmakla arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in iki önemli hayalini, arzusunu gerçekleştiren bir sahabedir. Bu başarısı Amr bin el bu başarısı onun ümmeti Muhammed'in gözünde ebedileştirmiştir. Ancak dersteki mukaddimimize neden olan bölümüne gelince arkadaşlar, Avru ibn As, Osman İbn-i Afdhan anda tartışmış ciddi bir şekilde. Mısır valisi o. Hz. Ee, Osman'ın ekonomik, e ekonomiyi yönlendirme politikalarına tepki göstermiş. O da görevlerini almış. Böylece valilik görevi, e idarecilik ve ümmetin önünde durma ile ilgili misyonu Osman İbni Abdülhamdül ilk yıllarında sona eriyor. Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonra e, meşhur patlayan fitnelerde Amrıbdül Az kilit isimlerden biri oldu. Bu kilit isimlerden biri olduğunda Ali Bil Ebitu'alit Radıyallahu anh'ın karşı tarafında yer aldı. Muğaliye, Ebi Sufyan, Radıyallahu anh'ın tarafında yer aldı. Bu yüzden, Muaviye, Radıyallahu anh'ın yapılan temkiklerin, ayıklamaların tamamı Amr ibn-i La'as içinde yapıldı. Bu, o bölüme girmemiz çok çok, vaktimiz yeterli değil. Ama her halükarda Amr ibn-i La'as, net bir şekilde kendisiyle ilgili olmadığı halde Osman İbni e. Aflan şehadetinden mesul tuttuğu kadrolarla savaşmayı ki bunu yaparken sadece 11 sene önce Osman İbni e. onun onu azletmiş, sivil binmeye, vatandaş haline getirmişti. Aslında Osman'dan intikam alıp öbür tarafta Osman'ın İntikamı için uğraşmayan diğer tarafta Ali radıyallahu tarafında yer alması bugünkü strateji açısından düşünüyor ama ilki adamı bu. Hakkı bulduğu taraf için canını ortaya koyuyor. E, dehasını kullanıyor. Her anikarda e, bugün eğer Eveliler, Abbasiler, Osmanlılar, Selçuklular diye bir tarih den söz ya yani Mesela Emeliler diye bir tarih varsa Amrub'un razı sayesinde olmuştur bu. İyi veya kötü ayrı bir konu. Yani tarihte geldi Ali bin Ebi Talip'le Radyollah'ın e, e, Muharif'in Ebi Sufyan Radyollah'ın savaşçılar bir sene savaşı durduracak plan yaptı, durdurdu. Tarihi durdurdu orada. E, ümmeti Muhammed'in üçüncü başkentini kuracak projeyi geliştirdi. Yani e, bunu yaparken de etrafında 50-60 kişi falan yoktu. Tek başına yaptı bu işi. Burada kardeşler Mısır'ı fetheden, Kudüs'ü fethedip Ümmeti Muhammed'e mal eden bir insanın ömrünün son döneminde e, 90 yaşında vefat etmiş. 90 yaşına kadar da idarecilikle meşhur oldu. Mısır Valiliği meşhur oldu. 75 yaşlarındayken bu son kilit adamlık rolünde bulundu. O dönemde bir insanın o yaşına rağmen bütün zor şartlara rağmen tarihi yönlendirecek başarısını acaba e, yani o tarihi olayın nasıl seyrettiği ayrıntısına girmiyoruz. Kudüs'ü fethetmesiyle, Mısır'ı fethetmesiyle birleştirebilir miyiz? Üst ısrarla şunu vurgulamak istiyorum. Aslında Ahlül'ün az. Mısır'ı fethederken ki Kudüs'ün fethinde bulunurken ki içindeki hâreti ruhiyesiyle hâreti Mesela Sıfırın Savaşında bulunduğu noktadaki kilit adamlığı aynı şey. Biz ashabı kiramı kendi mantığımızla düşünüyoruz. İşte filan seçimlerde filan rakibini yıpratacak filan iş yaptı. Hayır, ashabı kiram hak bildikleri şeyin peşinde yırtındılar. Hak doğru bildikleri şey için fedakarlıkta bulundular. Amrımız az. Dalıyollah'ın yaşadığı sürece kilit adam oldu. Müşrikti. müşrikin kilit adamıyla Müslüman oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde kilit isimlerden birisi oldu. Ebu Bekir'in gözünde öyle, Ömer'in gözünde öyle oldu. Yaşadığı her zamanı ve her yeri çok iyi değerlendiren bir isim olarak, Allah ondan razı olsun, bize şu örneği gösterdi. Yani bir insan arkadaşlar mesela e, Müslüman olmuş, 20 yıl geçmiş Müslümanlığı. Bir kenarda oturup ben bu 20 yılın açığını kapatayım. Hafız olayım falan demedi. Ne yaptı? Şi dönemindeki yeteneklerini İslam'ın lehine kullanmaya çalıştı. Asker kapalıydı, idareci kapalıydı güzel edebiyat yapıyordu, güzel konuşuyordu, o meziyetlerini değerlendirdi. Adamlık bu. İşi vaktinden çok olmak bu. Ömer bin Kattab bunu bakmış bu durumuna da, amr yaşadıkça idareci olmalı demiş. Bir gün kekeleyen birisi çıkmış önünde. Ne istiyorsun demiş ona Ömer. Şey efendim bir şey diyecektim gibi kekelemiş adam. Böyle bir bakmış subhanallah. Amr'ı yaratan Allah da aynı Allah, bu adamı da yaratan aynı Allah demiş. Yani Amr'ın dehasına, konuşmasına hayran. Kekeleyin bir adama karşı öbür tarafta en iyi onu görüyor. Amr Müslüman olduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in komutanı, e, halifelerin valisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de valisi zaten, kritik zamanlarda, karar vermenin zor olduğu zamanlarda karar veren bir adam, karar alımı olarak yaşamış. Allah ondan, diye ashab-ı kiramdan, ümmeti Muhammed'i bugünlere getiren büyüklerinden razı olsun. Amen. Kardeşler, bir şeyin üzerinde durmamız lazım. amr bir az, kendisi bile broşürde göreceksiniz. Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis şerifte kendisi benim hayatın üç bölümden oluşur diyor bir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi en kötü insan olarak gördüğüm zaman diyor yani eski dönemi o zaman sevdiğim kesin cehennemdeydim diyor sonra Allah kalbimi açtı onu en çok sevdiğim insan olarak gördüm Doya diye gözüne yüzüne bile bakamadım diyor. Hayal ettiğinde ona bakmaya utanmış Eğer o zaman ölseydin kesin cennetteydin diyor. Ama sonraki dönemlerde çok işler yaptı diyor. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Yani bir sahabi kendisi hakkında bile böyle diyor, Hazreti Ali Efendimiz Kerimallah hocam yani Hazreti Mavi ile savaştı Ayşe annemizle savaştı bir sürü işler yaptı. Ümmet onu sevdi, hala seviyor. Mecbur seveceğiz, hak olduğuna inanıyoruz. Ama kendisi diyor? Bunlar bu yaptığım şeyler Resulullah'tan yap diye tembih aldığım şeyler değil. O olduğuna böyle inandı da böyle yaptı diyor. Burada demek ki bunlar, bu, bu insanlar bir peygamber değiller. Bunlar Allah'ın gelmiyor. Bunlar doğru olduğunu zannediyorlar. Tarih, yaptıkları filan hatanın, filan e, uygulamanın yanlış olduğunu gösteriyor sonra. Bunlar için de tövbe etme imkanı var. <gülüyor> şey. Öldü, gittiler. Ama niyetleri temizdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mirasına sahip çıkmak istiyorlardı. Allah hepsinden razı olsun. Bize düşen edeple peşlerinden gitmek asırlar sonra hakemlik yapsan ne olur, doğruyu bulsan ne olur, eğriyi bulsan ne olur. Her halükarda ashab-ı kiramı sevmek kuru bir tutuculuktan değildir. Yani onların kaşına, karar kaşına, gözüne hayran değiliz biz. Konumlarına hayranız. Nedir o konumların? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize teslimiyetleridir. Şimdi arkadaşlar, allah Teala'nın Cedr-i Aleyhisselam'la vahiy, vahiy gönderdiği ve rahmetellikle alemin olarak gönderdiği Kayması hata yapması mümkün olmayan Reykjavallahu Efendimiz'in Amr-ı Asa gösterdiği bilgiyi gördükten sonra onun hayatında bizim hoşumuza gitmeyen bir takım uygulamalardan dolayı Amr-ı Defter'den silme hakkımız yok bizim. Peygamber Aleyhisselam kendi defterine yazmış, sen onu şimdi kimi de, kimin, kimin, kimin defterinden sinir ya o sana Ömer bin Hattab bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı geldiği anlar oldu. Olmaz ya Resulallah dedi. Ne biçim peygambersin dedi. Efendimiz onu defterden sinmedi. Yani Müslümanın edebini bilmesi kadar güzel bir şey yok. Ümmeti Muhammed Amrübni'l-Ağız'tan istifade etti mi kardeşim? ehl Kudüs benim şimdi. Mısır benim şimdi. Medeniyet kuruldu Şam'da. Ben ondan istifade ettim. Ümmetim, Kur'an'ım ondan istifade etti. Kafalı bir adam. Arkadaşlar, haritaya yerine gidince bir bakın. Deniz'den Kahire'ye nehir açılmış. Mekke'ye, Medine'ye göndereceği erzak develerle geç gidiyormuş. Nil nehriyle Kızıl deniz arasında kanal açmış, geliyor gitmiş orada. Tabii büyük bolduzlarla inşaat malzemeleri, şey binçlerle falan. Adam ya bugünkü teknolojiyle bile yapılmasa hayal edilemeyecek şeyleri e, orada kalkmış, anlamış, yapmış. Medine'de kıtlık var, dikkat edin arkadaşlar, enteresan bir şey. Ömer buna mektup gönderiyor. am diyor. Resulullah'ın şehrinde kıtlık var, siz orada neyi diyor. O türlü bir hesap yapıyor. Melihine'ye bizim erzak desteğimiz üç ay bulur diyor. Develer tıkış tıkış gidecekler çevre. Bu üç ayda ben su kazayım diyor, kanallarla iki günde ciddiye taşırız. Diyor. Operasyon adam. Allah da onun için yaratmış. Filan yerde hata etmiş. Mesela Ammar Radıyallahu anh Sırfın Savaşı'nda şehit olanlardan, Ammare'nin şehit olduğu haber gelince işte bugün battık demiş. Biz yanıldık bu savaşta demiş. Nereden anladın demişler? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğu eniştir ki Ammar'ı haksız olan tarafı ötecek dedi demiş. Ama işten geçti bir senedir savaşıyorlar. <gülüyor> Tutmuş işte o zaman elindeki musaf sayfasını kaldırmış. Bu musafla barışalım demiş bu. Öbür tarafta Hazreti Ali Oluya'nın tarafında barış alın demişler. Meşhur mushaflara hakem yapma olayı odur. Yani hakkı görünce de teslim olmuşlar. Demek ki bu kendisini hak zannediyordu. Ammar'ı öldürüldüğünü görünce mucize ortaya çıktı. Mesele anlaşıldı diye düşünmüş. Allah şefa önemli olan benim dinim. Gari. Dinim bu insanların istifade etmiş, göğürmüş. Ne kadar etmiş hem de? Ne kadar etmiş? Bir milyarımızın yapamadığını tek başına yapmış. Bir bir ömre onlarca asrın beceremediği kalite, kapasite, ameli sıkıştırmış. Allah'a da razı olsun. Sallallahu <gülüyor> <gülüyor> aleyhi